Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız Yine e, Hukuk Güvenliği için Program yapıyoruz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 Yeni bir delil elde edilmiş gibi davranılarak kapatılmış soruşturma dosyası açıldı ve e, o eylemden dolayı Ahmet Şık yeniden bu davada yargılandı ve, İnanılır gibi ve değil. mahkumiyet kararı verildi. Hiçbir dürüstlüğe Ş evet. uymuyor. Şimdi biraz evvel Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin sözünü ettiğim bu anayasanın 82 anayasasının ikinci maddesini dayanarak e, yaptığı veya yinelediği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 Oysa bizim ülkemizde e, hukuk ve adalet arayan e, çok insan var. Hatta e, kısa bir süre önce e, Sayın Cumhurbaşkanı da eğer adaletten Hı. bu kadar şikayet ediliyorsa bunda bir problem var diyerek bu probleme diye işaret evet. etmişti. İngiliz zulmünü unutmayan Amerikalılar da bir masum içeride kapatılmış olacağına bin suçlu dışarıda geçsin buna razıyım diyerek masumiyet karinesine ve haksız suçlamalara karşı çıkan bir ceza hukuku anlayışına dayanıyor tabi fiil evet. uygulamalar nasıldır evet. çok ayrı bir tartışma evet şimdi aslında bu konu şeyde de söyleyin Karara ünlü İtalyan Tabii. ceza hukukçusu Karara da bunu söyler der ki bir masum haksız yere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 çözümle e, ülkedeki adalet ihtiyacını yargısal e, sorunlardaki sıkıntıları aşabiliriz hocam. Şimdi burada tabii bir sürü sorunu gündeme getiriyorsunuz. Bu soruyu sormakla. Bunu ancak evet. size sorabilirdik zaten. <gülüyor> Bunu zaten ancak size bu kadar kapsamlı sorabilirdik hocam. Şimdi Bu soru tabii çok kapsamlı bir soru. Çok boyutlu bir soru daha doğrusu. Bir kere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 Hiçbir güç bu hakkı kullanmaktan bana bana beni alıkoyamaz. koyamaz. Ama bakıyorsunuz sokakta insanlar yürüyüş yapmak istiyor, polis geliyor, duruyor. Cevap veriyor adam gel, ben kimseye bir şey yapmıyorum, kimseye söylüyorum, kimsenin haklarını çiğnemiyorum trafiğe engel olmuyorum. Ama buna bakma... Silah rağmen, ve tabii, saldırıda bulunmuyorum. Tabii. Bunu kimseye saldırmıyorum. Yani başkasının haklarında her bir ihlal boyutuna varan bir size girmediğim halde siz neden bu düşüncemin açıklamaya engel oluyorsunuz diyen bir yurttaşı ben görmedim. Kavga eden yurttaşlar var. Biri engellemeye çalışıyor, öbürü hayır diyor, engelleyemezsin. Neden engelleyemediğini anlatabilmeli. Bunu tabii yukarı boyutlara kadar çıkarabilirsiniz. Kaymakam böyle emretti diyor, i̇şte başındaki emniyet aneyi böyle emretti diyor, vali böyle emretti diyor. Hayır onlar da bunu bilmeli. İnsanlar bu bireysel haklarını demokratik bir hukuk toplumunda, hukuk bilinci olan toplumda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 alanlardır. Ve bilim sürekli çürütülmeyle gelişir. Bir Einstein çıkar, ondan öncekilerin hepsinin toptan çürütüyor. Dikkat ederseniz. Çünkü bilim alanı çürütülebilir alanlarla uğraşır. İnanç alanı çürütülebilir alanlarla uğraşmaz. Onun adı inançtır. İnanırsınız inanmaz bil Bileceğiniz bir iştir. Ona sadece saygı duyulur.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 Orta Çağ'ı bile yakalamadı, yakalayan adı ya, aşık Değil mi? O zaman hocam öncelik bunu. Dikkat edin. Evet. O zaman hocam sizin öncelikle yurttaş Bir dakika sizin gidin, Bakın bu bir bakıyorsunuz bir başka hoca da çıkıyor. diyor ki cinleri kovan kovmak için diyor şu duaları okuyun diyor. Ne üniversite profesörü bu? Bir biliyor musunuz? Korkunç bir şey bu. Bir başka hoca çıkıyor kimya profesör müdür fizik profesör müdür şu deneyin yap ve bu adam tüm görevli şu deneyin yapılması Tanrıya hiç korkmak üyor bakın inanç alanıyla dinnal e din alanıyla bilim alanını bile birbirinden ayırt edemeyen üniversitede hocalık yapan insanlar var Türkiye'de Bunlar son derece yüz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 Şimdi hocam e, yani bu e, geldiğimiz noktada e, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, halkın bilgilenme ile ilgili yargının verdiği kararlarda e, aslında e, ciddi bir e, engelleme olduğunu görüyoruz. Bu kanun hükmünde kararnameler döneminde e, bu noktaya geldi diyebiliriz ama aslında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 Gençlenmede bir eksiklik var? Evet var. Ne diyeceksiniz? Hepimiz ee, sık sık tekrarlıyoruz. Ne diyorsunuz? Ee, kimse bakımiyet kararı verilmeden önce herkes suçsuzdur diyorsunuz. Ama bunu uygulamaya götüremezsiniz. Suçsuzluk asıl suç işlemek istisnai bir olaydır. Türkiye'de bu ters yüz edilmiştir. Sanki herkes suçlu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 Siyasetçiye dönüyor. Diyor ki bu kararı verdiğin zaman gerekçeni açıklama. Hayır dersen de açıklama. Evet dersen de açıklama. Sadece izin verdim veya vermedin de. Neden? Çünkü ben buna izin vereceğim şu sebeple derseniz yargıyı etkilersiniz. Yargıcı etkilersiniz. Hiç unutmuyorum. Geçmişte bir adalet bakanı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 Kavra, bütün kavramların karşılığı Türkçe'de yok. Bu büyük bir eksikliktir. Yani adeta Batı hukukunu biz Türkçemizde sığdırıyoruz. Attaramıyoruz, Daha sığdırmaya çalışıyoruz. Bu bir sığdırmadır. Çünkü bazen üç kavrama tek sözcükle cevap veriyorsunuz. Bütün bunları çözmemiz gerekir. Hukuk toplumunu yaratmak istiyorsanız Hukuk toplumu içinde insanlara bireysellik ve kişilikli kişilik kazandırmak istiyorsanız önce bunları çözeceksiniz. Altyapı budur. Ben bütün derslerimde öğrencilerimin buna dikkatini çekiyorum. Bakın, şey son dönemlerdeki olanları bir düşünün. Yine neler yaşadık?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 Karşı çıkıp da görüşünü söyleyenlerin sesi bile duyulamadı. Böyle bir toplumda hukuk toplumu olduğunu e, ve hukuk toplumunun yarattığı güveni yaşayabilir misiniz? Yaşayamazsınız. Evet. Hocam ben bir soru YTK sorabilirim. YPK Anayasa Mahkemesi'nin yerine geçerek üstü örtülü olarak bir maddeyi 97 maddeyi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 Onun için yokluk yaptırımlarında sadece değinilir. İşte şöyle bir karar vermiştir, hukuk dünyasında doğmamıştır. Denir ya, iptal kararı veremezsiniz. Verirseniz doğmuş kabul edersiniz. Doğmuş ama eksiği var. Böyle bir referandum yapılıyor Türkiye'de. Ve bu ülke batı hukukunu aldı ve onunla övülüyor. Mescid'e övülecek anlamamışsın ki sen bunu. Ama bakın dikkat edin, yüksek mahkemenin bulunduğu ülkelerde bu mümkün.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 Edin. Çelişkide ise Aynı konuda düzenleme yaparsınız iki Normun iki düzgünün Tek tek ögelerini Belirlerseniz Bu ögeler dediğine çapışır O zaman sonraki hüküm Onu kaldırır veya da üstün sayılan 90. maddeye göre e, Dış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 Hukuk Fakültesi ikinci sınıfta daha. Evet ikinci sınıfta öyle Ama hocam burada bir zorlama bir yok. Mu? Yani ben sınıf şey geçiyorsun geçmen vermiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ya incelersiniz okursunuz bilen, bilmiyorsanız bilenlere danışırsınız. Ben herkese danışıyorum. Kimseyi de küçümsemiyorum. Bunda ücret, şey edecek bir hukuk öyle bir şey ki her şeyi bilemezsiniz. Evet. Bir şey ee, söylüyordu Aydın'ın. Yani burada... Bu ben çok dertliyim. <gülüyor> evet hepimiz dertliyiz. Ee, sayın hocam burada acaba bir bilgisizlik mi var yoksa hukuku zorlama kötü yok, kullanma mı var e, bir de? Ben insanlar iş dünyasıyla ilgilenmiyorum. Evet ama sonuca bakarak bilgi da bir değerlendirme. Yapmıyorlarsa, elbette evet. bir korku var demektir. Yok evet. bilgi yoksa zaten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 Tabii, i̇şte ama bildikleriniz evet, var ki yazıyorsunuz. Bana, da, ben. Haklı kılanlar var. Evet. Onu söyleyeyim. Evet. Ama tabii bu iddianamelerin doğru olmadığını açıkça söylüyorum. Her şeyde de her zamanda tekrarladım. Şimdi bakın 1787 tarihli kaynak İtalyan ceza yasasının 765 sayılı yasaya kaynak olan İtalyan ceza yasasının bu e, e, bir şeysi var, gerekçesi var 1787 evet. tarihli rapor var. Hı hı. Onun 14. paragrafında çok ünlü bir paragraftır o. Hı hı. Yine ünlü bir cümle var. Hı hı. Ceza hukuku insanların iç dünyasıyla ilgilenmez. i̇lgilenmez evet. Ben bunu anlatamadım. Çok yazdınız ama hocam sizi izleyenler bu hassasiyetimizin bilincindeler. Evet bunu yazdım, konuştum, dedim ki iddianamelerde bunlar var.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 Ben diyor bir kere saçma bir isim veriyor. Ben diyor milli kanun yapıyor. Ne yapıyormuz? Ceza yazıyor. Ne yapıyormuş e, medeni kanun. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Siz o kanunun birçok maddesini yok içinden aldınız zaten. Evet. Onlar ne yaptı ona bakarsanız. Bugün dünyada medeni kanunun millise olur mu? Size özgü medeni kanun olabilir mi? Size özgü ceza hukuku olabilir mi? Bunu Türkçe'ye hala anlamış değil. Ve bunu maalesef hukuk profesörleri de böyle konuşuyor. Türkçe yazmakla o kanun milli olacak. Öyle şey olur mu? Hemen şöyle ekleyeyim. Bunu fark eden bir millet var. Batılaşma bizden sonra başladı. Ne diyor? Kimler onlar? Japonlar. Hı. Ne yaptı Japonlar? Fransız Medeni Kanunu almaya karar verdiler. Ama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 Alfabeye yazılı, yazılı metne dönüştürdüğü zaman alfabede harf eksikti. Alfabelerine harf eklediler. Önce kavramları, kavramların iyi algılanmasını sağladılar. Sonra hukuk uygulamasına geçtiler. Yasayı kabul ettiler. Çevirdiler Japonca'ya.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 fikrinin aklına gelmemiş. Ya kaynak yasa bir bakalım ne diyor bunlar. Birinden farklı mı diyen çıkmamış. İtalyan'da diye ne danışalım diyen çıkmamış. Peki ne olmuş? orada kalmamış. Siz ceza hukukuyla uğraşın iyi bilirsiniz. Hakaret maddesinde 1953 yılında hakaret maddesinde Yoklukta, hakarette biliyorsunuz evet. ihtilat unsuru i̇htilat var. Madde. yani Başkalarıyla birlikte olma, görüşme, konuşma anlamına gelen. Evet. İhtilat maddesinde birkaç dediği için, yasak koyucu madde öyle diyor. Birkaç kişiyle ihtilat ederek diyor. 53 yılında bir değişiklik yapmış, 3 kişi üç demiş. Kişi. Bakın. Bu bir rezalet. 3 kişi demiş yanlış yasalaşıyor evet. yasalaşmakla kalmıyor 2004 yasak oyucusu 125. maddeye hataet evet. maddesine aynı e, rakamı getiriyor 3 kişiyle diyor ihtilal ederek İki şahide inanmıyorsunuz yani illa 3 kişi bize ki bu adam söyledi falan hakkında bu, bu bir reza skandal mı? başlı başına dikkat edin Bunları ben hep yaşadım Buna benzer çok e, Şeyler var Yorumlar var hı hı. Bunların, Bunlarla sürekli Ben yargıtayla uğraştım Kimisini düzeltmeyi başardım Kimisini başaramadım Bunun acısını azabını bugün de yaşıyoruz Hocam Hocam Durum vaktimiz Vaktimiz çok az kaldı da Acaba e, sizce Şu anda yargı için? İvedi yapılması 1-2 nokta e, gereken 1 iki noktaya işaret edebilir misiniz? Böyle 2-3 dakikamız kaldı. Yargı gücünü savcı da avukatta da, e, ve yargıçta bir yargı gücü kullanır. Siz savunmadasınız. Savunma bir haktır. O hak size bir iktidar veriyor. Onu kullanacaksınız. Korkusuz kullanacaksınız elbette.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 kendi ideolojilerden etkilenmeyecek, yani korkmayacak. Kendi inançlarından etkilenmeyecek, korkmayacak. Sadece hukukun dediğini söyleyecek. O kadar. Bitti. Hocam Bu bilince ulaşmadığınız sürece çok uğraşırsınız. Hocam Ve bu yargı mesleği... böyle olmadığı bir ülkede hiç kimse mutlu değildir Özgür değildir, özgür değildir. Tığınacak da bir liman yoktur. Bu kadar basit. Peki Sayın Hocam Şimdi, bu bazı yargı organının başındakiler ne diyor? Türkiye'de yargı bağımsız, bu kadar bağımsız olmadı hiçbir bir zaman. Bu bunları yaşamıyor mu bu insanlar? Devlet başkanı bile onları çürüttü. Ne diyor? Yargıyı daha bağımsız kılıyor. yapacağız demek ki daha bağımsız değilmiş. Yeteri kadar bağımsız değilmiş. O da kabul ediyor. Ama yürütmeyi de daha güçlendireceğiz diyor. İlk cümlesi oluyor evet. sonra. Önce yürütmeyi güçlendireceğiz diyor. Ondan sonra yargıyı daha bağımsız yapacağız diyor. Valla birlikte ama bu bir teşbittir diyor ki. <gülüyor> Tabii ki. Yani önemli bir teşbittir. Tabii ki. İyi bir teşbittir. Evet. Yani olumlu değerlendirmesi gerekiyor. ne diyor? Yargıyı daha bağımsız kılacağız diyor. Bu evet. nedir üstü olarak? Kabul etmek. Yeteri kadar bağımsız olmadığını kabul etmekdir. Etmek evet. Öbür taraftan ya yargı organının başındaki kişi ne diyor? Yargı bağımsız diyor. O hocam, hocam seni sanı... bağımsızlık kavramını bilmiyor. Evet. Ya da başka kaygıları var onu bile Hocam, sanıyorum tekrar sizi bir başka programa davet edeceğiz. Ee, çok teşekkür ediyoruz bizi aydınlattınız ee, ve e, aslında bu e, hukuk güvenliği ile ilgili ufkumuzu da genişlettiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Saygılar, sunuyorum. Saygılar, sunuyorum. Saygılar sunuyoruz teşekkür hocam. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça evet, Hocamız yargı mesleği yıkıldı yazısında uzun bir tahlil yaptıktan sonra yargının güvencesi çoğunluk iktidarınca örselendi.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 About it tomorrow, just to run from trouble and sorrow. Gotta find peace and happiness before I die. Yeah, gotta find me somebody before I get old. Yeah, I have. A